Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ebu Süfyan, yeni bir yer keşfettik. Nispeten daha dar. Atları oradan geçirebiliriz. Güzel. Kinane oğullarından da adamlar toplayıp hemen harekete geç. Ben de o süvarilerin içinde olacağım. Amr, kaç yaşına geldin? Bırak da gençler bu işi bitirsin. Ebedir'de aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var, onlardan intikamımı alacağım. Amr, acele etme. Şimdi karşına çıkacak birini buldun. Sen de kimsin? Ben Ali. Abdümenaf'ın oğlu Ali mi? Hayır, Ebu Talib'in oğlu Ali. Neler oldu orta? ...Amr ile Nevhel öldürüldü. Ne diyorsun? Biz de canımızı zor kurtardık. Nasıl oldu bu? Amr'ın meydan okumasına Ali karşılık verdi. Onu yere serdikten sonra... ...Drar'ın üstüne yürüdü. Sonra da bütün Müslümanlar bizi kuşattılar. Geri dönmek zorunda kaldık. Tespit ettiğimiz tüm noktalardan... ...aynı anda saldıracağız. Daha önce bize hangi tekniklerle saldırdıklarını biliyoruz. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz... Direnişleri kırılacak ve hangi noktadan girebilirsek oraya destek göndereceğiz. Bizim adam ve silah sıkıntımız yok ama onların var. Bu sefer geri çekilmeyeceğiz. Kaç gün sürense sürsün şehrin içine gireceğiz. 94. Bölüm. Ebu Süfyan'ın planı işlemeye başlamıştı. Kureyş ve Gatafan bütün bir geceyi adamlarını hazırlamakla geçirdiler. Sabah olunca müşrikler hendeyin dört bir yanından taarruza geçtiler. Peygamberimiz ashabını sabırla güçlüklere tahammül ederlerse Allah'ın yardımına kavuşacaklarını söyleyerek cesaretlendirdi. Savaş o kadar şiddetliydi ki Müslümanlar yerlerinden ayrılmaya fırsat bulamıyorlardı. Öyle ikindi, akşam ve yatsı namazlarının vakti geçtiği halde namaz kılmaya fırsat bulamamışlardı. Bugün üçüncü gün. Üç gündür hiç nefes aldırmadılar bize. Baksana, sabahtan beri namaz kılmak için bile kıpırdayamadık yerimizden. Az önce Allah'ın Resulüne namazlarımızı kılamadık dedim. Vallahi ben de kılamadım dedi. Ben de, ya Resulallah. ''Yürekler gırtlaklara dayanmış bulunuyor. Okuyabileceğimiz bir dua var mı?'' diye sordum. O da ''Evet.'' ''Ey Allah'ım, zayıf yerlerimizi kapa. Bizi bütün korktuklarımızdan emin kıl.'' diye dua edin dedi. Allah'ım, bizi korktuklarımızdan emin eyle. Amin, amin. ''Bize güç kuvvet ver Allah'ım.'' ''Ne zaman geri çekilecekler acaba?'' Allah yardımcımız olsun. Halet bin Velid'in birliği bizi çok zorluyor. Evet, onu geri püskürtmemiz lazım. Dikkat edin. Okçular hareketlendi. Kalkanlarınızı kullanın. Tufeyd, Tufeyd, Tufey. Tufey. Tufey. Tufey. ağır yaralandı. Ne yapabiliriz? Mızrak göğsünden girip sırtından çıkmış. Tufey. Yapabileceğimiz bir şey yok. En azından yanında olayım. Başını dizime koyalım. La ilahe illallah dedi Tufeyd. Ruhunu teslim etti. Ve şehadetin mübarek olsun Tüfek Biz senden razıyız Allah da senden razı olsun Şu Nihayet şükür. çekildiler Çok şükür Allah'u Ekber Allah'u Ekber Bilal ezan okumaya başladı Bugün hiç namaz kılamadık onları kılacağız herhalde Hadi peygamberimizin yanına gidelim Hadi Resulullah ezan okumamı emretti. Kılamadığımız namazları kaza edeceğiz. Peygamberimiz o gün namazın sonunda şöyle dua etti. Ey kitabı indiren, hesabı çabuk gören, kabileleri bozguna uğratan Allah'ım. Şu kabileleri de bozguna uğrat, onları sars Allah'ım. Onlara karşı bize yardım et. Ey Allah'ım! Ben, senden bana olan ahdini ve vaadini yerine getirmeni diliyorum. Sen şu bir avuç Müslümanın helakini dilersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Ey darda kalanların imdadına yetişen, ey muhtaç ve çaresiz olanların dualarına icabet eden, üzüntümü, tasamı, sıkıntımı kaldır artık. Benim halimi, ashabımın halini görüyor ve biliyorsun. Kuşatma uzayıp gidiyor, soğuk şiddetini artırıyor, kıtlık hüküm sürüyordu Peygamberimiz bunların Müslümanları sarsmaya başladığını görünce Gatafanlıların kumandanı Uyeyne bin Hısna bir elçi göndererek uzlaşma teklif etti Muhammed bir adamını göndermiş, sizinle görüşmek istiyor ha, Gelsin içeri bakalım ne diyecek Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın verdiği yetkiyle yanına geldim. O sana kuşatmadan vazgeçersen Medine'nin bir yıllık meyve mahsulünün üçte birini vermeyi teklif ediyor. <gülüyor> Demek uzlaşma teklif ediyorsunuz. <gülüyor> Duydunuz mu? Muhammed pes ediyor. <gülüyor> Yanlış anladın. Savaştan çekiliyor değiliz. Bu senin son imkanın. Eğer kuşatmadan vazgeçmezseniz, hainlerle birlikte cezalandırılacaksınız. Müttefiklerimiz size nefes bile aldırmıyor. Ayağıma gelip yardım dileniyorsun, arkasından da tehdit mi diyorsun beni? Ben sana Allah'ın elçisinin sözlerini iletiyorum. Kabul etmekte etmemekte senin elinde. Sen bilirsin. Medine'nin bir yıllık mahsulünü isterim. Bu mümkün değil. Eh, sen elçisin, karar verecek olan sen değilsin. Git efendine sor. De ki. Gatafanlılar Medine'nin bir yıllık mahsulu karşılığında savaşmaktan vazgeçecekler. Pazarlık yapacaksen Muhammed de yaparım be, seninle değil. En kısa zamanda sana haber getireceğim. Peygamberimiz Uyeynen'in teklifini kabul etmedi. Ürünün üçte birini verme konusunda anlaştılar. Uyeyne Ebu Süfyan'ın haberi olmadan gizlice peygamberimizin yanına geldi. Muhammed, ürünün yarısını istedim kabul etmedin. Üçte birinde anlaştık. Ama bunu yazılı bir metin haline getirmeden harekete geçmem. Peygamberimiz Hazreti Osman'dan aralarındaki anlaşmayı yazılı hale getirmesini istedi. Hazırlıklar yapılıyordu ki saat bin Muaz içeri girmek için izin istedi. Ya Resulallah, Uyehne ile anlaşma yapmak üzere olduğunu duydum. Bu Allah'ın emri midir, yoksa senin arzu ettiğin bir şey midir? Eğer semadan sana indirilmiş bir emirse, hemen onu yerine getir. Sen bunda hayır görüyorsan yine yap. Dinler ve boyun eğeriz. Peygamberimiz bunun Allah'ın emri olmadığını, öyle olsaydı üzerinde konuşulamayacağını, şahsına ait bir fikir olduğunu ve onların görüşlerine önem verdiğini söyledi. Ardından Arapların güçlerini birleştirerek Müslümanların üzerine yürüdüklerini, onların gücünü kırabilmek için aklına böyle bir çözüm yolu geldiğini söyledi. Biz bu adamlarla yıllardır yaşıyoruz. Biz Allah'a şirk koşar, putlara taparken bile bunlar misafirlik ve satın alma dışında Medine'den tek bir hurma alabilmiş değillerdir. Biz Allah'ı tanımaz ve ona ibadet etmezken bile buna müsaade etmezdik. Şimdi Allah bizi İslamiyetle şereflendirdi onunla doğru yolu buldurduğu ve seninle bizi kuvvetlendirdiği sıradama mallarımızı bunlara haraç olarak vereceğiz. Vallahi böyle bir anlaşma yapmaya ihtiyacımız yoktur. Yüce Allah aramızda hükmünü verinceye kadar onlar kılıç darbelerimizden başka bir şey alamazlar bizden. Peygamberimiz Ensar'ın kararlılığından ve cesaretinden çok hoşnut kalmıştı. Bunu fark eden Gatafanlılar söylenmeye başladılar Ne diyor bu adam Bizim gücümüzü hafif evet, evet. aldı evet. Tamam tamam susun <Gülüyor> Muhammed Buraya anlaşma metnini imzalamak için geldik e Hadi bitirelim şu işi Artık anlaşma yok Uyeyne ha? Alay mı ediyorsunuz benimle Ne kadar ciddi olduğumuzu anlamışsın umarım <Gülüyor> Yanlış yapıyorsunuz Pişman olacaksınız Terk edin burayı Kendiniz için hayırlı olan bir şeyi reddediyorsunuz. Kureyş'le baş edemeyeceksiniz. Sen hem komşuluk haklarını ihlal edip bize saldıracaksın... ...hem de haraç alacaksın öyle mi? Eğer Allah Resulü'nün yanında olmasaydık... ...buradan sağ çıkamazdın. Aa Defol şimdi! <gülüyor> hadi hadi yürüyün yürü, gidiyoruz hadi. Of bu hiç iyi olmadı. Ya Muhammed'le anlaşmak üzere olduğumuz haberi Ebu Süfyan'a ulaşırsa? inşallah ulaşmaz. Yoksa ne yaparız? Ebu Süfyan bize dünyayı dar eder. Of of. Evet. Bundan sonra ticaret yolumuzu bile değiştirmemiz gerekir. Artık Mekke'ye giremeyiz. Bundan sonra bize Kureyş'ten bir hayır gelmez. Savaşta galip de gelseler ganimet elde edebileceğimizi sanmıyorum. Şu ürünleri alırsak bir sene rahat ederiz diye düşünmüştüm. Evet. Kıtlık her tarafı sardı. Hayvanlar açlıktan ölmeye başladı. Medine'nin mahsulü bize bir müddet yeterdi. Bu işin sonu nereye varacak dersin? Yahudiler Muhammed'e galip gelir mi? Sanmam. Onun etrafında onu ölümüne seven adamlar var. Hiçbir şekilde pes etmeyeceklerdir. Muhammed'in hakim olacağı bir Medine'yi... ...Yahudilerin hakim olduğu bir Medine'ye tercih ederim. Keşke onlarla ilişkimizi bu hale getirmeseydik. Keşke... Ama Kureyş daha çekilmedi Savaşın seyrinin nasıl olacağı belli olmaz Dikkatli ol Bu görüşmelerden kimsenin haberi olmayacak Belki işler istediğimiz gibi olur Dua edelim de öyle olsun Gatafan kabilesinin liderleri bu durumdayken Kabile içinden Nuaym bin Mesud isimli biri Günlerdir aklını kurcalayan Sorulara cevap bulmuş Ve Müslüman olmaya karar vermişti onun bu kararı savaşın seyrini değiştirecekti. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.